İlimsiz bir tarikata girse kul, Şeytan onun imanını çalarmış. Mürşid-i siz yola çıksa kul, Şaşkın halde ara yolda kalırmış. Mürşid-i siz yola çıksa kul, Şaşkın halde ara yolda kalırmış. Bu yolda siyasi mürşit gerektir, Mürşide ihlaslı mürit gerektir. Pirin rızasını almak gerektir, Böyle aşık haktan nasip alırmış. Pirin rızasını almak gerektir, Böyle aşık haktan nasip alırmış. Pir rızası Allah rızası olur, arayan Mevla'yı elbette bulur. Riyazet sırrının hikmetin bilir, ancak bu yol Hak'ka yakın olurmuş. Riyazet sırrının hikmetin bilir, ancak bu kul Hak'ka yakın olurmuş. İş bu yola sakın rehbersiz girme, Gözünü yum pirden gayrıyı görme. Şu fani dünyaya hiç gönül verme, Melun şeytan batıl yola salarmış. Şu fani dünyaya hiç gönül verme, Melun şeytan batıl yola salarmış. Yol yordam öğrenip gözet dilini, Mürşidine sıkı bağla belini. Masivadan çekmez isen elini, Cahilliğin seni rezil edermiş. Masivadan çekmez isen elini, Cahilliğin seni rezil edermiş. Zamane eşeyhine gönül kaptırma, Nefsini tağuta sakın taptırma. Kendin sapma, başkasını saptırma, Şeytan bu yol ile ifal edermiş. Kendin sapma, başkasını saptırma, Şeytan bu yol ile ifal edermiş. Zaman gelir hakiki şeyh bulunmaz, ilimsiz şeyhten feyiz alınmaz. Dalgıç yoksa deryalara dalınmaz, denizlerde boğularak gidermiş. Dalgıç yoksa deryalara dalınmaz, denizlerde boğularak gidermiş. Müşvedik Kamiller yok ise eğer eski alimlere ehemmiyet ver, onların ilmine vermeyende yer cehlin cezasını ağır ödermiş, onların ilmine vermeyende yer cehlin cezasını ağır ödermiş.